2017, numaralı konu, Hristiyan Araplardan birinin Herakle ashabın vasıflarını anlatması, evet, İslam ordusu Ürdün bölgesine girdiklerinde kendi aramızda Şam'ın kuşatılacağından bahsederek, kuşatma başlamadan gidip bir şeyler alalım, dedik, pazarda dolaşırken Şam Patriği bize haberci gönderdi, yanına gittiğimizde, siz Arap mısınız, diye sordu, evet dedik, Hristiyan mısınız, dedi, evet dedik, biriniz gidin de gizlice şu adamları gözetleyip maksatlarını öğrenip haber getiriyorsunuz dedi, birimiz gidip aralarına girdi ve bir müddet kaldıktan sonra yanımıza gelerek, bunlar gibisini görmedim, geceleri ruhban, gündüzleri kahraman oluyorlar, ok ve yaylarını kendileri yapıyor ve cins atlara biniyorlar, bedenleri zayıf, çünkü az yiyorlar, fakat Allah'ı anmaktan ve Kur'an okumaktan uzak kalmıyorlar, öyle ki, yanındaki adama sesini zor duyurabilirsin, dedi, Patrick, arkadaşlarına dönerek, bunlarla baş edebilmenize imkan yoktur, dedi.